İyi haftalar Açık Radyo'nun sevgili dinleyenleri. Bilgi Çağın'ın hukuku programında bugün Sayın Doçent Doktor Aslı Tunç konuğumuz. Hoş geldiniz Hoş Sayın Tunç. Ee, bazı dinleyicilerimiz Sayın Tunç'u e, medyada nefret söylemi başlıklı e, söyleşilerimizden ve medyada onun bu alanda düşürdüğü mesajlardan içerikten tanıyacaklardır. Ee, ama bugün burada bulunmasının nedeni e, Blok'tan Al Haberi başlıklı çok taze, çok yeni bir e, kitabın iki müellifinden biri olması. <gülüyor> evet. Biraz e, söz edelim mi e, Blok'tan Al Haberi'nin e, kapsadığı konuyu açık radyo dinleyenlerine? Ee, aslında evet dediğiniz gibi çok taze çıktı Yapı Kredi yayınlarından. Ee, Blok'tan Al Haberi aslında haber blokları. Demokrasi ve geleceğin, gazetecinin geleceği üzerine genel başlıklı bir kitap. Gazeteci arkadaşımız Zeynep Hatikan ile beraber yazdık bu kitabı. Aslında çok ilginç bir ortak çalışma olduğunu düşünüyorum. Çünkü Zeynep Hatikan normalde Philadelphia'da Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyor. Çoğunlukla öyle söyleyeyim ve gazeteci kimliği var. Ben ise akademisyenim ve İstanbul'da yaşıyorum. Ee, ve ikimizin ortak güçlerini bir anlamda birleştirip e, çok akademik olmayan e, ama sadece gazeteci e, çabalarıyla da olmayan bir ortak bir çalışma yapmaya çalıştık. Hı hı. Ee, ve özellikle haber blokları ile ilgili suyun başında olan ve çok önemli isimlerle söyleşi yapma fırsatımız oldu. Ee, bazen yüz yüze Avrupa'ya da gittik. Çok seyahatlerimiz oldu. Amerika'da özellikle yaptık. Ben de gittim Amerika'ya yazın orada geçirdim. Türkiye'de yaptık tabii. Türk blokçularla ve uzmanlarla yaptık. Ve yani Endonezya'dan Mısır'a o kadar çok fazla uzman blokçu, akademisyen, aktivistle konuştuk ki hı hı. bu tabii kitabı orijinallik sağladı. Mutlaka. İran'da var mı kapsamda? İran'da var. Tabii Mısır ve Tunus. ...çok büyük bir zamanlama oldu. Oradaki aktivistlerle de konuştuk... ...blokçularla ve Türkçe'de... ...bu ilk yapıtı olduğunu düşünüyoruz. Bu, Öyle bu zaten. Bu ağırlıkta, bu ciddiyette ve bu... ...konu başlığıyla. Evet. Bu çerçevede bu kadar... ...tabii 10 yılı var bloklarında. Konuşuruz tabi de. Bunları... Tartışmadan sosyal medyaya geçiş mümkün olamazdı zaten. Kesinlikle. Ee, ve bir referans kitabı olduğunu düşünüyorum. Bir e, çok e, büyük kapsamlı en azından şu anda tartıştığımız bütün sosyal medya, dijital aktivizm, e, bütün bu olayları e, aslında ilk başlangıç noktasından itibaren kapsayan e, bir çalışma yapmaya çalıştık. E, i̇nşallah okullar beğenirler. <gülüyor> Öyle zannediyorum ki bu kitabın ikinci baskısının başına ekleyeceğiniz oldukça e, tatsız bir e, Türkiye gerçeği olacaktır. O da evet. e, blogların büyük çoğunu bünyesinde barındıran, büyük çoğunluğunu barındıran blogger.com'un, daha doğrusu blogspot.com uzantılı blogların e, bir e, televizyon şirketinin hak arama çabaları arasında engellemeye erişim engellemesine uğramış olması. Ve e, Türkiye'de e, birçok e, blog yazarı, blog sahibi şu anda infial halinde. Evet. E, sosyal medya dediğimiz işte Facebook'lar, Twitter'lar vesaireler e, öfke Doğru. kusuyor değil mi? Haksız bloguma dokunma.com <gülüyor> diye evet. bir hareket onda. <gülüyor> gelişiyor bu arada evet. şimdi sevgili Aslı Tunç eğer e, dilersen bir Ankara'ya uzanalım diyorum Tabii. çünkü programımızın başlığı bilgi çağının hukuku mutlaka bunun hukuki <gülüyor> boyutunu e, işin uzmanından öğrenelim e, hattımızda sayın doçent doktor Kerem Altıparmak olacak Ankara Üniversitesi'nden ee, Sayın 6 parmak bağlantı kurduk mu? Günaydı'n yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi e, blogspot.com uzantılı milyonlarca blok şu anda Türkiye'den erişime, erişime engellenmiş durumda. Ee, buna dijitürk'ün işte e, özel e, TV kanalında, ee, üzerinde telif hakkı olduğunu iddia ettiği e, maç yayınları sebep oldu. Yani iddiaya göre bazı web siteleri ve bu arada blogspot.com uzantılı bazı bloglar onun telif hakkını ihlal ettiler. Ve gittiler Diyarbakır'da e, mahkeme kararı alarak engelleme getirdiler. E, böylece bugünkü şeye tabloya e, ulaşmış olduk. Bu konuda hukuki açıdan e, nasıl bir yorum yaparsınız Sayın Altıparmak? Şimdi bu aslında mevcut diğer e, erişim engellemelerle benzerlikler gösteriyor. Bir yönüyle de farklılık e, içeriyor fikir ve sanat eserleri yasasına göre yapılan erişim e, engellemeler. E, benzerlik nerede? Benzerlik bu konuda verilen kararlarda sizin de andığınız gibi e, bütün sorunun sanki sadece o sitenin e, sahibi olan işte, uluslararası şirket ve Türkiye'deki e, telif hakkı e, iddiasında bulunan şirket arasında olduğunun düşünülmesi. E, halbuki e, blogspot üzerinde e, Türkçe tabanlı 600 bin e, blog sayfasının olduğu, ve 18 milyon kişinin de bunun kullanıcısı olduğuna dair veriler var. Yani aslında bu bir yönüyle diğer erişim engellemelere benziyor çünkü verilen karar kararın muhatapları dışındaki çok büyük bir kitleyi de etkiliyor. Etkiliyor. etkiliyor. Uzun süreden beri bunun onların temel hak ve özgürlükleriyle ilişkin olduğunu da söylüyoruz. O anlamda blockspot erişim engelleme kararı da diğerlerinden çok farklı değil. Ama Farklı gözüken yanı şu 5651 sayılı yasanın 8. maddesine göre verilen kararlarda uyar kaldır Hı -hı. sistemi yok. Yani ne kadar telekomünikasyon iletişim başkanlığı bunu uyguladığını söylese bile en azından yasada öngörülen bir şey değil. Burada fikir ve sanat eserleri yasasında bu da mümkün gözüküyor. Yani önce uyarma ve kaldırmama durumunda sonra erişim engelleme kararına gitme. Hı hı. E, tabii bazı veriler aslında Google'ın bu yönde gelen taleplere olumlu cevap verdiği ve e, bu sistemi işlettiği e, yönünde e, çok sayıda bu tür e, erişimi Google kendisi daha önce kesmiş. Şimdi bu karar alınırken e, bunlar ne kadar dikkate alındı? Tabii e, bunu göreceğiz. Ama Zaten somut olarak buna bir itiraz e, yapılıyor. E, iki e, bloğu olan kişi tarafından kullanıcıdaki kastımız bu kez oradaki şeyleri okuyan değil bizzat yazanlar evet. e, tarafından yapılan bir itiraz. O itirazda e, bu e, noktalar ö, ö, önemli vurgulanıyor. Yani Hı -hı. bir e, bunun bir temel hak ve özgürlüğü etkilediği ve bu temel hak ve özgürlüğe yapılan müdahalenin e, konuyla hiç alakası olmayan yüz binlerce insanı, evet. yazan anlamında milyonlarca insanı kullanıcı anlamında etkilediği ve oransızlık meselesi. İkincisi de daha hafif bir e, önlemle bunu e, kesmek mümkünken ve uygulamada bunun örnekleri görülürken e, daha ağır olan bir yönteme yani bütün e, blok spotu erişimi engelleme yoluna e, gidildiği. Her ikisi de aslında ölçülük kavramı içerisinde açıklanacak e, şeyler birincisi orantılılık yani verdiğiniz, uyguladığınız önlemle sonuç arasında müthiş bir orantısızlık var. İkincisi de elverişlilik meselesi. Daha hafif bir önlemle alabileceğiniz meseleyi daha ağır bir araçla alıyorsunuz. Pardon elverişlik değil, zorunluluk meselesi. Zorunluluk şunu gerektirir. Daha hafif bir önlemle engelleyebilecekken daha ağır bir yönteme gidemezsiniz. Yani parmağı yaralanmış bir kişinin ee, parmağını tedavi etmek yerine elini kesemezsiniz. Evet. Ee, özetlemek gerekirse burada e, bununla karşı karşıyayız. Şimdi bu itirazın sonucunu göreceğiz tabii. Evet. Ama şunu da söylemek istiyorum. Hani bu uyar kaldır meselesi çok sıklıkla gündeme getiriliyor ve böyle çok sihirli bir formül gibi. E, bilmiyorum onu konuşmakta da fayda var mı? Onun da kendi içerisinde ciddi risklerinin olduğunu vurgulamak lazım. Çünkü Uyar kaldır meselesini hmm. fikir ve sanat eserleri dışında işte 5651'e de genişletmek yönünde hmm. sık sık dile getirilen bir şey var. Hani bu da çok muhteşem bir çözüm değil. Burada biz altını çiziyoruz o varken öbürünü yapamazsın diye ama onun da risklerinin olduğunu unutmamak lazım. Hmm. Ne gibi riskler var ben onu sorabilir miyim? Ee, şöyle bir risk var şimdi uyar kaldır da her şeye rağmen erişim engelleme kararlarında belki çok böyle e, toptan bir çözüm oluyor ama ee, engellendiği için görüyorsunuz. Uyar kaldığı meselesinde e, bu yapılacak uyarılar özellikle idareden gelecek uyarılar e, uyumama durumunda erişimin engellenmesi riskinin ağırlığı nedeniyle e, gizli sansüre yol açma, otosansüre yol açma Hı -hı. riskini taşıyor. Yani her konuda bak bunu yapmazsan kapatırım sistemi meselesini. Bizim hiç görmeyeceğimiz Hı -hı. bir süreçte Hı -hı. bir sürü şeyin kaldırılmasına neden olabilir. Onun için hani bu hiç olmasın demiyorum ama bunu talep ederken bu riskiyle göze alacak bir e, daha şeffaf bir e, Hı -hı. mekanizmanın var olması lazım. Bu eğer kapalı bir şekilde uyar kaldır meselesine dönüşürse söz gelimi işte e, Dünkü geçen haftaki bu Ergenekon meseleleriyle gazetecilerin gözaltına alınmasında olduğu gibi çıkar. Aksi takdirde mesela sistemin erişime ka kapanması söz konusu olur. Dendiğinde eğer çıkarmazsanız ağır sonuçlarla karşılaşacağınızı düşündüğünüzde hiç kimsenin bilmediği bir şekilde onları çıkarmak zorunda kalabilirsiniz. O anlamda çok ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum. Peki Sayın Altı Parmak çok teşekkür ediyoruz bu değerli yorum için. Ve bu arada lütfen fazla alçak gönüllü olmayın. Sizin bu konudaki hukuki analizlerinizi ve istatistik bilgileri de içeren şu kırmızı biberli, kapağı kırmızı <gülüyor> biberli kitabı dinleyicilerimize hatırlatalım. Evet hatırlatalım. Herkes yani daha doğrusu herkes demeyeyim, ilgilenen herkes artık ona kırmızı biberli kitap dediği için ben adını söylemesem ama internete girmek tehlikeli ve yasaktır. ismini. Taşıyor kitap. 2008 yılında Yaman Akdeniz'de birlikte yazdığımız bu kitap. Belki o zaman burada tevazuyu bırakabilirim. Aslında orada öngördüğümüz birçok şeyin bu bahsettiğimiz bu blogspot şeyi de dahil olmak üzere seçim evet. engellemesi gerçekleştiğimde ne yazık ki görüyoruz. Ah, yani ah, o keşke tahminler... başka şeyler <gülüyor> ön <öngörteyim gülüyor> <sizlere. gülüyor> Evet, keşke, keşke, Evet. <gülüyor> Peki efendim. O zaman tekrar teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sizi Çok çok sağ olun. Görüşmek üzere. Ee, sağ olun. O iki kişinin yaptığı itirazı izliyor olacağız. Evet. Ee, Ve i̇nşallah. ki olumlu bir sonuç alalım. Bu infial dediğiniz. Evet, e, evet. E, en azından hukuksal bir başarıyla sonuçlanmış. Evet. Olsun. Yani homurdanmak, Facebook'ta mesajlar atmak, onu bunu beğenmek, bravo demek filan, bunlar hoş şeyler de. Önemli olan sonuç. Evet. Peki, evet. peki tekrar teşekkürler. Ben İyi teşekkür haftalar. İyi haftalar. Evet, Aslı Tunç. Şimdi biz bize kaldık. Kerem'in Kerem, Kerem altı parmağın verdiği havadis çok ilginçti aslında. Evet. evet, evet. Yani bir üst e, mahkemede Bakayım buna itiraz edilmesi, bakalım inşallah e, olumlu sonuç e, alınır bak, da bak, bu arada geçmek. verilen kayıpların nasıl. ...telafi edileceği koskocaman bir soru işareti. Evet. Çünkü blok tutmak sadece e, günlük tutmak, sadece haber vermek, sadece fantezi yapmak için değil... ...buradan ciddi para kazanan, ekmek Doğru. kazanan bir sürü insan var. Doğru. Pekala dönelim şimdi tekrar bloktan al haberine, <gülüyor> habere. Ee, bizim kitabımız daha önce söylediğim gibi haber blokları üzerine. Yani politik blokta diye adlandırılabileceğimiz... Ee, Pek çok ülkede gazetelere alternatif olarak ortaya çıkan e, ve tabii gazeteler ve habercilik e, bir şekilde evrilirken e, onların yerini sorgulayan ve analiz eden bir kitap. E, dolayısıyla hobileri ve farklı blok çeşitlerini bunun dışında tuttuk. E, o anlamda gazeteciliğin geleceğini de sorguladık. Nereye doğru gidiyoruz? E, acaba mecralar nasıl olacak? E, ve... ...şu sonuca varıyoruz aslında belki... ...hani onu vurgulamakta fayda var... E, ...gazetecilik ölmüyor... Yani ...gölmeyecek de... ...mecralar değişecek... E, ...bu blok olabilir... ...tablet olabilir... ...bu iPad'ler gibi... E, ...fakat iyi soru sorma... ...doğru soru sorma, araştırma... E, ...bunlar tabii ölmeyecek... ...insanların bunlara olan ihtiyaçları da ölmeyecek... E, ...yurttaşların haber alma hakkı da ölmeyecek... E, ...ama ilginç... ...çünkü... Bizim ana akım dediğimiz medyanın hantallaşması, artık belli e, taleplere cevap verememesi e, blokların e, çok farklı şekillerde var olduğunu gösteriyor bize. Farklı ülkelerde e, tabii Türkiye gerçeğini belki ayrı şekilde tartışmak lazım. Çünkü Türkiye'de de çok benzer sorunlar var fakat bloklar e, diğer ülkeler gibi çok fazla gelişmiş değil. Haber bloklarından bahsediyorum. ...bunun da farklı nedenleri var yani bunu da ayrıca konuşabiliriz istiyorsanız ama. Nedir merak ettim doğrusu. <gülüyor> şimdi bloklar tabii özellikle Amerika'da ve Avrupa'nın farklı ülkelerinde Fransa'da mesela çok aktif. Tabii ki Arap ülkelerinde şimdi gördüğümüz gibi bazı Orta Doğu ülkelerinde yani aktivistlerin kullandığı bir araç olarak da var olmuşlar. Ama Türkiye'de e, çok tuhaf bir durum var. E, burada e, biz basınımızdan çok şikayetçiyiz malumunuz. E, artık hantallaştı, e, bir takım şeylere cevap veremiyor, yurttaş adına konuşmuyor, farklı ilişkiler var. Tekelleşme her ülkede yani e, var aslında. Yani gelişmiş ülkelerin aslında bu en büyük sorunlarından biri. Ama Türkiye'de bunun ötesinde sorunlarımız da var. E, yani ilişkiler. E, politik iktidarla olan ilişkiler cemaat ilişkileri vesaire yani bu bir takım karanlık noktalar var hepimizin bildiği gibi e, gazetecilerin durumu malum e, iş güvencesi yok vesaire e, fakat alternatif mecraya doğru kayışı biz göremiyoruz yani internete baktığımızda yine ana akım medyanın web siteleri en çok tıklanan hı hı. E, ya da onların öne çıktığı bir takım siteler var ve yani biz cut paste dediğimiz kesip yapıştırılan haberler sürekli oradan oraya orijinalliği olmadan iletilen haberler söz konusu. Dolayısıyla gerçekten hani internet anlamında habercilik çok az yapılıyor. Orijinal haber. Yok demiyorum tabii. Kuşkusuz var. Çok az da olsa. Ama alternatif bir mecra olarak bloglar kendini gösteremediler. Ve tabii blogların çıkış nedeni Amerika'da Irak Savaşı'na cevap olamamasıydı ana akım medyanın. Washington Post gibi, New York Times gibi. Şimdi Türkiye'de bu sorunu biz yıllarca yaşadığımız halde böyle bir arayış içine kimse girmedi. Ve biz direkt olarak sosyal medyaya girdik. Yani biz e, genç nüfusumuzla, dinamizmimizle e, daha kolaycı bir yol seçtik. Yani Facebook'a, Twitter'a e, dahil olduk. O bloglar... ...kısmı boş kaldı Türkiye'de. Zaten mikroblogging deniyor değil mi? Evet. Ee, evet. Twitter ve friendfeed vesaire benzeri. Evet. Anlık haberleşmeleri. Evet Sayın Aslı Tuç, devam edelim kitabınızdan. Ee, bizim aslında e, söylemeye çalıştığımız... ...yurttaşın nasıl habere dair olduğu... ...artık daha haberin demokratikleştiği... ...farklı bir çağa girdiğimiz... E, ...ve bunu... ...en başından yaptık... ...şimdi biz konuşur olduk tabii Mısır'la... ...Tunus'la... E, ...sosyal medyanın rolünü... E, ...blokların alternatif oluşturmasını... ...ama bunlar yeni değil... ...biz ta işin başına gittik... ...ve e, bunun... ...nasıl aslında başladığını... Hı hı. E, ...bu öykünün nasıl başladığını... E, ...anlamaya çalıştık... E, ...dolayısıyla bir buçuk sene önce başladık biz bu çalışmaya hı hı. E, ve bunu öngördüğümüz için de mutluyuz aslında. Çünkü öyle bir denk geldi ki e, kitabın çıkışı e, La Mısır olayları, Tunus olayları örtüştü. Onları da ekledik kitaba. Bu ve Türkiye'deki erişim <gülüyor> evet. her fırsatta tekrarlayacağım. <gülüyor> Kalkana doğru, kadar. Doğru, evet. Çok haklısınız. E, dolayısıyla tabii kanun koyucuların ne kadar teknolojiden bir haber olduğu, teknolojinin ve dijital mantığın gerisinde olduğu çok hızlı bir şekilde kullanıcıları mağdur edebilme yaklaşımı. Biz Türkiye'de bunu görüyoruz. Tabii ya yani bunu anlamayan pek çok ülke var haliyle ama Türkiye'de biz bunu yaşıyoruz. Benim öğrencilerim mağdur oluyor, blogurlar, blokçular, ya yani bütün yazdıkları silindiğini söylüyorlar. Çok kötü. Yani hiç hiçbir şekilde bu bu çocukların Olayla ilgisi yok sadece blogspotun da hizmet alma gibi bir <gülüyor> durumları olduğundan dolayı. E, o, o çok açık bir şey. Yıllar önceydi böyle internetin hayatımıza yavaş yavaş girmeye başladığı dönem işte 90'lı yılların başı <gülüyor> 80'lerin sonu. Ben çok iyi hatırlıyorum ilk blog, blogger.com kullanıcılarından biriydim çünkü. 3-5 kafadar arkadaş kurmuştu bunu. Amblemi hala logosu, amblemi hala o zamandan beri <gülüyor> aynı. Pyra Lab diye, <gülüyor> Pyra da yaptıkları böyle e, çok darabet görmeyen böyle marjinal bir şeydi. E, hatırlar mısınız Aslı Tunç bilmiyorum ama gene aynı yıllarda bir televizyon reklamı vardı. Banu Alkanlı bir reklam. E, zannediyorum internet servis sağlayıcıların birinin reklamıydı o. Banu Hanım sizin siteniz var mı diyordu birisi. O da diyordu ki bizim tanıdık müteahidimiz Aa, yok evet, ki oturuyor. sitemiz olsun. <gülüyor> Ve o zamanlar web sitesi sahibi olmak gerek kurum olarak gerek birey olarak baya böyle wow, işte. vav evet. denedirtirdi. Şimdi bloglarla o aşıldı bir anlamda. Yani bir Doğru. web tasarımcısına para vermeden 2-3 dakika içinde kendinize ait bir web sitesi oluşturabiliyorsunuz. Doğru. Yani çok ayrıntılı, çok e, alengirli demeyelim tırnak içinde evet. ama basit bir web siteniz iki dakikada ve Tabii. ücretsiz olu veriyor. Tabii. İşte bu blog e, bloggerın e, en büyük rağbeti görmesinin sebebi de zannediyorum o tarihi kesit de buydu. Hı -hı. Herkesin bir web sitesi sahibi olu vermesi. Evet. Nitekim bunu gören Google'da Gitti onları satın aldı. Doğru. O Doğru. yüzden şimdi Dijitürk hadisesinde hep Google'ın da adı geçiyor. Doğru. Ee, biz bu kitabımızda tabii çok farklı konuları ele almaya çalıştık. Ee, bunların en ilgi çekicisi bana göre gazetecilerle blogçuların çekişmesi. Ee, birbirlerine bakışı. Çünkü bunun üzerine bir literatür var. Ee, son 10 yıldır. ...gazeteciler, blokçuları nasıl görmüşler... ...blokçular, gazetecileri nasıl görmüşler... Ee, ...onların çarpışmasından oluşan bir e, makaleler zinciri var. Ee, tabii onların bir kısmı... ...yani çoğunu yansıttık kitabımızda... ...ama şu anda gelinen nokta... ...bunların bir senteze ulaşması. Ee, nasıl yani, bir sentez? Nerede buluştular? E, şöyle ki aslında... E, ...blokçular... Dediler ki biz zaten gazeteci diye tanımlanmak istemiyoruz. Biz bambaşka bir şeyiz. Ya yani Biz dijital devrimin çocuklarıyız ve evet habercilik yapıyoruz. E, ama bizim işimiz hız, e, bizim arkamızda bir kurum yok. Kuruma sığınmıyoruz. E, ama yani pek çok avantajdan ve e, mesela sarı basın kartı gibi. Ya da basın toplantılara çağrılmak gibi avantajlardan yararlanmak istiyoruz. Ve bunu aslında tabi Obama hükümeti başa geldiğinde çok büyük bir şekilde yaptı. Yani ilk basın toplantısında ilk sözü bir blokçuya verdi. Özel seyahatlerinde blokçuları götürdü. Çünkü bunun bir nedeni vardı kuşkusuz. Çünkü internet başkanı bir anlamda Obama. Yani gençlerin internet üzerinden seçtiği ve büyük destek verdiği bir başkan. Dolayısıyla başka bir çağa doğru gidiyoruz, evriliyoruz. Ee, o anlamda gazeteciler tabii eski değerlere sıkı sıkıya bağlanmak istiyorlar. Onları da anlıyoruz. Ee, hala onların değeri var tabii. Yani etikodlar olsun, e, bazı şeyleri tekrar tekrar e, check etmek olsun haberi. E, ama güvenirlilik, güvenirlilik olmamasıyla suçluyorlar interneti. Evet. Hmm. ...dedikodu yaymakla, işte manipülasyon yapmakla, bu tip eleştiriler var gazetecilerin tabii. Subjektif olmakla ve gerçek habercilik yapmamakla suçlanıyor. Yani karşılıklı dediğim gibi müthiş şeyleri var. Ama şu anda gelinen nokta her ikisi de ortak bir noktada birleşip güçlerini habercilik adına kullanmaları. Tam bu noktada Zeynep Atikka'nın galiba bir endişesi var. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ...dijital e, dünya... ...yeni tekenlerin iştahını... ...kabartıyor demiş Doğru. ön sözde... Hı hı. ...o bir endişe belirtmiş... E, ...evet tabii o... E, ...endişelerden bir tanesi genel olarak... ...çünkü bu amatör ruh... ...nereye kadar gidecek... E, ...dediğiniz gibi... ...mutlaka şirketlerin iştahını kabartıyor... ...müthiş bir kar payı var... ...çünkü e, milyonlarca insan artık... ...dijital ortama akmaya başlıyor... E, ...dolayısıyla... Burada bir karlılık şirketleşme e, mutlaka olacak ve bunu nasıl engelleyebiliriz? Ve bu amatör ruhu aslında nasıl orada sabit olarak tutabiliriz? Karnımızın <gülüyor> <Günümüzün> sorunu <Evet. gülüyor> olabilirsiniz. Galiba süremizin sonuna geldik. Bütün e, blog sahibi sevgili Açık Radyo dinleyenlerini bir an önce eğer e, blogspot.com üzerindeyse blogları Onlara tekrardan kavuşmalarını diliyorum. E, Blok'tan al haberine hoş geldin diyoruz. Tam bu kesitte çok e, ilginç bir zamanlama oldu. Tekrar ellerinize sağlık. Zeynep Atika'nın da sizin de. E, sevgili dinleyenler 94.9 Açık Radyo Bilgi Çağının Hukuku programı. Bugün doçent doktor Aslı Tunç'u ağırladı. Bir ara Ankara'ya doçent doktor Kerem Altıparmağı bağlandık. Son Blogspot.com erişim engellemesi hakkında hukuki yorum yaptı bize. Teknik masada arkadaşım Eli ile birlikte güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.